Allah Azze ve Celle'nin Eşşafi ismini inceleyeceğiz inşaAllah. Daha önceki derslerimizde geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'nin Eşşafi ismi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebevi Sünnette gelen isimlerinden bir tanesi. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Ayşe Anamızdan Radıyallahu Anhâ'dan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bazı aileler, ailesinden bazısını Allah'a şöyle sığındırırdı, sağ elini oraya koyar, yani ağırıyan yerine yeri koyar. Sonra da şöyle dua ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma rabben nasi bil be'se ve şfihi ve ente şafi, la şifa'a illa şifa'uk, şifa'an la Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ elini ağrıyan yere koyar ve bu dua ile dua ederdi. Allahümme Rabbennasi ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Enhibil be'se ondan zararı ziyanı gider. Washfihi, ve ente şafi. Ona şifa ver. Sen şafisin, şifa verensin. Lan şifa'a illa şifa'ık. Ya Rabbi. Senin şifaından başka şifa yoktur. Yani senden başka kimse şifa veremez. Şifaen la yugadiru sakamen. Öyle bir şifa ver ki ya Rabbi ondan sonra ona bir hastalık ne yapmasın? isabet etmesin diye dua edermiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ayşe anamızdan radıyallahu anhadan gelen başka bir rivayette Diyor ki Ayşe anamız radıyallahu anh'a bizden birisi diyor rahatsızlandığı zaman yani herhangi bir yerinde bir rahatsızlık hissettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orayı sağ eliyle meshederdi dokunur. Sonra da biraz önceki Allahumma Rabben nasi ezhibil be'se ve şfihi ve ente şafi la şifa'a illa şifa'uk. Şifaen la yugadiru sakamen duasını okurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve buna benzer duaların okunması ve ezberlenmesi gereken dualardan bir tanesidir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapmış ve aynı zamanda da bu duayı bize öğretmiştir. Hem kendinizde hem de ailenizde bir tanesi bir rahatsızlık hissettiği zaman kafası olur, başka bir yere olur, dişi olur veya neresi ağrırsa o sağ elini oraya koyup bu duayı okuması yeterlidir. Çünkü duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi la şifa illa şifauk. Ya Rabbi senin şifandan başka bir şifa yoktur. Biraz önce şer, biraz sonra şerhine geçeceğiz inşallah. Çünkü Allah azze ve celle eğer bir kimsenin şifasını dilemez ise ona hiç kimse ne yapamaz şifa veremez kardeşler. Çünkü Allah'tan başka şifa verici yoktur. Başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gene Ayşe anamız radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam aynı zamanda bu duayla da rükke yapardı. Yani hastaların tedavisinde aynı zamanda nedir bu duayı okurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü daha önceki... <gülüyor> Derslerimizde anlattık, Rukye'nin en güzeli insanın kendisi kendini tedavi edebilmesi de en önemli şeylerden bir tanesi. Ama aileden bir tanesi ki Allah Resulü Sellem bizden biri diyor hastalandığı zaman bunu duayı yapardı diyor. Bukhari'de, Sahih Bukhari'de, e, aziz İbn Suheyb'den gelen rivayette diyor ki, Ben ve Thabit diyor, Enes İbni Malik radıyallahu arhun yanına girdik ve dedik ki ey Ebu Hamza, ben diyor işte İşte keytu hastalandım. Bunun üzerine Enes dedi ki radıyallahu anhu ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dua ile rukiye ile seni diyor rukiye yapmamı ister misin? O da dedi ki evet. Ve bunun üzerine Enes Allahu anhu şöyle dedi. Allahumma rabben nasi muzhibil bes işfi ente şafi la şafi illa ent şifaen La yuqadırı sakamendiye dua etti diyor. Biraz önceki gibi, Allahum a Rabbi Nas, Allahum ey insanların Rabbi olan Allah'ım Mudhib il Bes, zararı defeden sensin, işfi ente şafi, şifa ver. Çünkü şifa veren sensin, şafi olan sensin, la şafi illa ant. Senden başka şafi olan yoktur, şifa la yuqadırı Öyle bir şifa ver ki. Bundan sonra ne olmasın? Herhangi bir hastalık olmasın diye dua etmiştir. Enes Allahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayeti. Yani bir kimse hastalandığı zaman, herhangi bir yerinde ağrı hissettiği zaman, bunu okuduğu zaman eğer de Allah şifa, şayet de Allah azze ve celle şifayı takdir etmiş ise şifa bulur Allah'ın izniyle. Peki şafi ne demek? Şafi, Şifa ondan demektir. Yani minhuş şifa. Allah'tandır şifa. Ve yine insanların göğüslerinde olan şüphe, şek, haset, kin ve bütün kalple alakalı emradul kulub dediğimiz kalple alakalı bütün hastalıklara da şifa verendir Allah Azze ve Celle. Ve yine insanların bedeninde olan hastalıklara da nedir? Allah Azze ve Celle şifa verendir ve buna hem kalplerdeki hem de bedendeki hastalıklara Allah'tan başka hiç kimse şifa veremez. Vela şifa illa şifa o. Allah'ın şifasından başka bir şifa yoktur. Şafi olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celledir. Tıpkı İbrahim Halil Aleyhisselam'ın dediği gibi. Şuara suresi 180. ayet-i kerimesinde وَاِذَا مَرِطُوا فَهُوَ يَشْفِينَ Diyor, ben hasta olduğum zaman odur bana şifa veren. Yani sadece ve sadece hiçbir ortağı olmaksızın şifa ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Başka bir şey de değildir. O yüzden bir kimsenin kesin ve kesin Şuna iman etmesi gerekir ki, La şafi illallah. Allah'tan başka şifayı veren yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadiste de okuduğumuz gibi, La şafi illa ent. Ya Rabbi senden başkası şifayı veremez. Şifa verici yoktur, ancak sensin diyor Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem. O yüzden kardeşlerim şifayı istemedeki en güzel vesilelerden bir tanesi de nedir? Ee, Allah Azze ve Celle'ye e, tevessülde bulunmakla alakalı Allah Azze ve Celle'nin Rablığını tekliğini kabul etme ile alakalı tevessül ediyor. Duada geldiği gibi Allah Azze ve Celle'nin tek Rab olduğunu söyleyerek bununla tevessülde bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, biraz önceki hadiste geldiği gibi. Çünkü şifayı veren ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bugün şifayı herhangi bir taşta, herhangi bir putta ya da bir çapurt bağlamada ya da e, boyunlarına astıkları bir kolyede arayanlar Allah Azze ve Celle'nin şafi ismini ne yapmaktalar? Unutmaktadırlar. Çünkü Allah azze ve celle'nin rablığıyla alakalı yani rububiyetiyle alakalı getirdiği şeylerden bir tanesi Allah şafidir. La şafi illa Senden başka şifa veren yoktur. Bu ve ennehu la şifa li illa Allah azze ve celle'nin izni olmadan hiç kimse ne yapamaz? Şifayı bulamaz ve çünkü nedendir? Emir sadece Allah'ın elindedir. Yaratan Allah'tır. Ve her şey kainette ne varsa onun tasarrufu ve onun yönetmesi altındadır. Allah eğer bir şey dilerse o olur, bir şey dilemezse de o olmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. O yüzden daha önce, biraz önce geçen e, rivayette geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duasında Allahümme Rabbennasi Ey insanların Rabbi olan Allah'ım Burada Bütün insanların Rabbi olan Allah'a Bir olan Allah'a tevessül ediyor Ve bütün insanları Mahlukatı yaratan Onları yöneten Tasarruf, tasarruf sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye Tevessül ediyor Hayatta ölümde Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Sıhhat hastalıkta, hastalık da, zenginlik de, fakirlik de, kuvvet de, zayıflık da ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bununla ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunuyorsunuz. Allahümme <gülüyor> Rabbennas Ey insanların Rabbi olan Allah'ım Ve bunu demekle biraz önce saydığımız her şeyi Kabul ediyorsunuz. Bir Rabbiniz var şifa veren. Sağlık, sıhhat, zenginlik, fakirlik, kuvvet hepsi Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Ve hadisin devamında diyor ki, اَذْهِبِ الْبَأْسَةِ Yani üzerimde bir rahatsızlık, bir şiddet ve bir maraz, bir hastalık varsa onu gider ya Rabbi ve burada diğer enes radıyallahu anhudan gelen e, hadisin lafzında Allahumma Rabben nasi muzhibil bes birinci rivayette edhibil bes yani o zararı o şiddeti o hastalığı benden gider ikinci rivayette ise her türlü hastalığı gideren manasında kullanmıştır gelmiştir hadisteki e, lâfsda ve burada da biraz önce dediğimiz gibi burada Yalnız ve yalnız bütün hastalıkları gideren Rabbimizin yani tek o olduğuna dair bununla ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunuyorsunuz. Çünkü وَاَنَّ bi بِيَدِهِ Çünkü şifa ancak ve ancak Allah'ın elindedir. Daha sonra hadis devam ediyor. Eğer Allah Azze ve Celle demek ki ondan başka kullarından, onun izni olmadan, onun dilemesi ol olmadan hiçbir hastalığın şiddeti veya hastalığın kendisi rahatsızlık gitmez. Ancak Allah dilerse. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasının devamında وَشْفِهِ اَنْ Ve burada Allah Azze ve Celle'den şifa talebinde bulunuyor. Ya Rabbi şifa ver. Neden? Çünkü ente şafi. Şifa veren sensin. Senden ne yapıyoruz biz? Şifa istiyoruz. Bu da her türlü afiyet ve e, her türlü hastalıktan selamette ve afiyette olmayı diliyor. E, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, bu gelen e, rivayette. Demek ki bu ismiyle yani Allah Azze ve Celle'nin en şafi ismini vesile kılarak bir olan Allah'ı birleyerek ne yapıyor? Ondan şifa istiyor. Çünkü şifa ancak Allah'a. Azze ve Celle'nin e, elindedir. Ve hadis devam ediyor. La şifa illa şifa'uk. Ya Rabbi senin şifandan başka bir şifa yoktur. Ve burada kulun imanını ne yapıyor? Pekiştiriyor. Çünkü senden başka şifa verecek yoktur. Ben buna iman ediyorum. Hiçbir şey, şüphe duymadan itikadımla bunu tekit ediyorum, ekrar ediyorum. Şifa ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O dilerse şifa bulur. Ve her türlü tedavi, ilaç eğer Allah Azze ve Celle'nin izni olmazsa ne bir şifa bulabilir, ne afiyet bulabilir, ne de selametlik bulabilir. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şifaen la yugadiru sakamen. Öyle bir şifa ki o şifa... Geride hiçbir hastalık bırakmasın. Amin Ya Rabbi. Amin. Ve bunun bir benzerinde Sahih-i Müslim'de bu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen cifayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki Ya Muhammed keyte ey Muhammed hastalandın mı? Yani bir rahatsızlığın var? Allah Resulü evet diyor. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam ona şu duayı okuyor. Bismillahir urqike min kulli şeyin yu'zike. Allah'ın adıyla seni okurum, tedavi ederim. Min kulli şeyin yu'zike. Seni sana eza veren, sana rahatsızlık veren her şeyden ne yaparım? Allah için seni okurum. Min şerri kulli nefsin evu aynin hasidin. Ve her türlü şerden yani şerli nefisten ve her türlü ayından yani nazardan göz değmesinden ve haset edicinin göz değmesinden sen Allah'a sığınırım. Allahu yeşfike bismillahi urkik. Allah sana şifa versin ya da şifa veren Allah'tır. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni okurum diyerek tedavi etmeye etmiştir. Cibril aleyhisselam bu dualarla ve bizim de bunu öğrenmemiz gerekir. İşte kardeşlerim, bir Müslümanın itikadının ve imanının bu olması gerekir. Yani yalnız ve yalnız şifayı veren Allah azze ve celledir. Şifa onun elindedir. Yani bu manası bizim tedavi olmamız için sebeplere sarılmamamız manasına gelmez kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok rivayet gelmiştir ki bizim tedavi olmamıza dair hastalığın tedavisini aramamıza dair birçok rivayet gelmiştir ki bu Allah Azze ve Celle'ye tevekkülü bozan bir şey değildir. Düşünün. Bir hacamat tedavisi, tedavilerin en güzellerinden bir tanesi. işte Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bal şerbeti içmek ya da en son çare ateşle dağlamak gibi sünnette de gelen birçok tedavi şekli vardır. Ve biraz önceki de okuduğumuz gibi nedir? En azından okuyarak tedavi şekli vardır ki bunların da hepsi nedir? Birer vesiledir, tevessüldür kardeşlerim. Sahih-i Müslim'de gelen... Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لِكُلِّ دَا اِنْ دَوَا Her hastalığın bir şifası vardır. Eğer diyor o insan فَاِذَا اُس۪يبَ دَوَاُنْ اَدَّا Eğer diyor o hastalığının şifasını bulursa ne yapar? بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰيهَ Allah Azze ve Celle'nin izniyle ne yapar? O hastalıktan kurtulur. Ama yeter ki onun ne yapsın? Devasını yani ilacını ya da tedavisini bulabilsin ya da ona isabet etsin. Yine sahih Buhari'den gelen rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhudan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mâ enzelallahu min da'in inna illa enzel lehu şifa. Allah diyor eğer bir hastalık indirmişse muhakkak onun şifasını da indirmiştir. Sahih'i. Bukhari'de gelen rivayetten. Yine Ahmet bin Hanbel, Rahimahullah'ın müstedinde gelen, Usame İbni Şureyk'ten gelen, radıyallahu anh'ten diyor ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım diyor. Bedeviler geldi, Arabiler, dediler ki, ey Allah'ın Resulü tedavi olalım mı? Yani biz hastalanıyoruz, bunun için tedavi olalım mı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, evet, ey Allah'ın kulları tedavi olun, Allah Azze ve Celle eğer diyor yeryüzüne bir hastalık indirmişse bırakmışsa muhakkak onun için şifasını da bırakmıştır. Diyor. Ancak bir hastalıktır veya bir tanesi. Nedir o ya Allah'ın Resulü? El haram yani yaşlılıktır. Onun hiçbir şifası hiçbir şeyi tedavisi yoktur. Başka bir lafızda diyor ki Allah Azze ve Celle eğer yeryüzüne bir hastalık indirmişse muhakkak onun şifasını da indirmiştir. Onu bilen bilmiş, bilmeyen de bilmemiştir. Cahil olan da cahil olmuştur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her hastalığın şifasını indirmiştir. Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim, Buna baktığımız zaman ve bu tür hadislere muhakkak hastalanan bir insanın sebeplere ne yapması gerekir? Sarılması gerekir ve tedavi olması gerekir. Bu da Allah Azze ve Celle'ye tevekkülü bozan bir şey değildir. Çünkü tevekkülün hakikatine Allah Azze ve Celle'ye tevekkülün hakikatine baktığımız zaman nedir? Dünya ve ahiret için kendisine faydalı olan şeylerde ne yapması gerekir? Çabalaması gerekir. Bu dinine ve dünyasına zarar veren bir şey değildir. Muhakkak ne yapması? E, sebeplere sarılması gerekir. Tıpkı acıkan veya susayan bir insanın bunu gidermesi için ne yapması? Yemesi ve içmesi gibidir. Bu Allah Azze ve Celle'nin şuara 79'da dediği gibi وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِيمُون۪ وَيَسْق۪ينَ Beni yediren ve içiren Allah'tır sözüne nedir? Zıt değildir kardeşlerim. Siz acıktığınız zaman ne yaparsınız? Bir sebep bulursunuz, yemek yersiniz, suyunuzu içer, içersiniz ve o ihtiyacını ne yaparsınız? Giderirsiniz. Yine hastalanan bir insanın tedavi için, ilaç için tedavi olması da yine e, daha önce geçtiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi وَاِذَا مَرِتُوا فَهُوَ يَشْفِينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır ayetine nedir? Zıt değildir, bunu bozucu değildir. Demek ki nasıl ki bir insan acıktığı zaman, susadığı zaman vesilelere sarılıp karnını doyuruyor ve susuzluğunu gideriyorsa aynı şekilde hastalığı içinde ne yapması gerekir? Tedavi olması gerekir. Bu Allah'a tevekküle bir zıtlık teşkil etmez. Bilakis hadislerde geldiği gibi nedir? Bu dinimizin bir birer emredir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin likulli da'in deva her hastalığın bir şifası vardır" Sözü her hasta için nedir? Aslında bir umut ışığıdır. <gülüyor> ve insanları o hastalığının içinde bulunduğu hastalığı tedavisini araştırmaya bir teşviktir kardeşlerim. Yani yeryüzünde Allah'ın izniyle kötü hastalık mı dersiniz, muzlip mi dersiniz? Yani devası olmayan Allah'ın izniyle hiçbir hastalık yoktur kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman hem kendisini tedavi etme yoluna gitmiş, hem de çevresinden, ehlinden, ailesinden, asabından hastalananlara da ne yapmıştır? Tedavi olmalarını emretmiştir Allah Resulü Selam. Düşünün miraçta Hacamat şey olduğu zaman emri verildiği zaman yani ümmetini emret. Allah Resulü selam bizden kim diyor gitse şuram ağrıyor buram ağrıyor git hemen hacamat ol diye emrederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da nedir? Bunun bir e, gerekliliğidir. Ki biliyorsunuz e, İbni Kayyim Rahimahullah'ın e, Zadül Maat adlı kitabının tıbb-ı nebevi bölümünde de birçok bu tür e, tıbdan bahsetmiştir. Okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Şimdi baştan beri sebeplere sarılmayla alakalı bazı şeyler söyledik. Ki bir insanın sebebe sarılırken birincisi sebebe sarıldığı şeyin yani o sebebin de muhakkak ne olması? Şer'i olması gerekir kardeşlerim. Yani haram sebeplere sarılmaması gerekmektedir. Ve yine insanın Hiçbir zaman ona güvenmemesi gerekir. Yani tamam ben bunu buldum muhakkak ben şifa bulacağım bu sebepten dolayı dememesi gerekir. Bilakis bu sebep olana ve takdir edineli ne yapması lazım düşünmesi e, gerekir. Ve yine üçüncüsü olarak sebeplere sarılma olarak kardeşlerim e, sebep ne kadar güçlü olursa olsun e, muhakkak Allah Azze ve Celle'nin de bir kaderi vardır. Bunun dışına hiçbir şey Çıkamaz. Allah Azze ve Celle dilediği gibi tasarruf edendir. Eğer dilerse olur, dilemezse olmaz, dilerse değiştirir veya olduğu gibi bırakır. Muhakkak insanın o sebebe ne yapmaması gerekir? Tam bir güvenceyle güvenmemesi gerekir. Şunu en iyi bir şekilde bilmesi gerekir ki tam kudret Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Azze ve Celle ne dilerse onu yapar. Çünkü... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında geldiği gibi ente şafi la şifa'a illa şifa'k. Şifa veren sensin, senden başka şifa veren yoktur. La şifa'a illa şifa. Uk. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Yine kalbin muhakkak Allah Azze ve Celle'ye bağlanması gerekir. Düşünün ki çocuk isteyen bir insanın evlenip de çocuk yani sebebe sarıldığı halde ne olmaz? Eğer Allah Azze ve Celle sana çocuk nasip etmediyse çocuk olmaz kardeşlerim. Yani sebebe sarılırsın, Allah'tan hayırlı bir rizik, hayırlı bir evlat istersin, sebep olduğu halde Allah vermez. O da Allah'ın bir takdiridir kardeşlerim. O yüzden kalp her zaman Allah'a bağlı olacak. Sarıldığınız sebep ne kadar güçlü olursa olsun, şifayı verenin yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir kardeşlerim. Ticaretinizde de böyledir, normal ilişkilerinizde de böyledir, sosyal hayatta da böyledir. Allah Azze ve Celle'nin takdirinin dışına hiçbir şey çıkamaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'den hem kalplerimizdeki, hem de bedenlerimizdeki hastalığa şifa vermesini dileriz. Çünkü Allah'tan başka şifayı veren yoktur. Ancak onun şifası vardır. Allah'tan Azze ve Celle'den hem bize hem Müslümanların hastalarına şifa vermesini niyaz ederiz. Şafi ismiyle inşallah. Allah'ım Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin.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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.